Ebu Zerden radiyallahu anh, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hangi halde bulunursan bulun, Allah'tan kork. Yaptığın kötü bir işin arkasından bir iyilik yap ki, o onu yok etsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et, iyilikle davran. Ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın Şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir Ebu Hureyre Haya imandandır İman da cennettedir Çirkin ve kaba söz Kalp katılığındandır Kalp katılığı da Cehennemdedir buyurmuş Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel dualarının içerisinde bir dua var ki değerli dinleyiciler daim söyleriz onu. Allah'ım yaşarmayan gözden, ürpermeyen kalpten, kabul olunmayan duadan, faydasız ilimden, doymayan nefisten... ...sana sığınırım buyurmuş ya... ...yani şeytandan... ...sana sığınırım der gibi... ...demek ki... ...kalp katılığı... ...gözlerin yaşarmaması... ...insanı... ...Allah'tan uzaklaştıran... ...veya Allah'a yaklaştırmayan... ...bir... ...hadise olduğundan dolayı, bir husus olduğundan dolayı... ...Efendimiz aleyhissalatü vesselam... ...şeytandan Allah'a sığındığın gibi, sığındığı gibi... ...bu hususlardan da Allah'ım sana sığınırım demiş. Onun gözünün yaşarmamasından dolayı mı? Hayır. O kıyamete kadar gelecek ümmete adına... O ümmete bir dua öğretme adına bu ifadeyi kullanmış rehber insan, örnek insan, insanın iftihar tablosu, insanlığın iftihar tablosu bize böylece dua etmenin adabını, yolunu şeklini de öğretmiş oluyor değerli dinleyiciler. Geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı İyi Haber. Hem usta bir golf oyuncusu, hem de yüreğini başka insanların dertlerine açabilen melek gibi bir insandı. Bir gün ülke çapındaki bir turnuvada şampiyon oldu. Ödül olarak uzatılan çeki aldı ve kameralara gülümseyerek, ...soyunma odasına doğru yürüdü. Birkaç dakika sonra... ...golf tesislerinden çıkıyordu ki... ...arabasına ulaşamadan... ...genç bir kadın yaklaştı yanına. Kadın onu kutladı... ...sonra da çocuğunun... ...çok ciddi bir hastalığa yakalandığını... ...ve ölümün eşiğinde olduğunu söyledi. Hastane ve ilaç masraflarını... ...nasıl ödeyeceğini bilemiyordu. Şampiyonun yüreği burkuldu bu hikaye karşısında. cebinden çıkardığı çekin arkasını imzaladı. Sonra da umarım bebeğine faydası olur diyerek kadının eline iliştirdi. Aradan bir hafta geçmişti. Golf şampiyonu bir kulüpte yemek yiyordu. Yanına... Golf derneğinin bir yetkilisi geldi ve ona ''Sizin geçen hafta turnuvayı kazandıktan sonra parkta bir kadınla karşılaştığınızı söylediler.'' dedi. Şampiyon onaylayarak başını salladı. ''Şey'' dedi yetkili ''Size bir haberim var. O kadının bir sahtekar olduğu ortaya çıktı. Hasta bir bebeği falan yokmuş. Evli bile değilmiş.'' Demek öyle diye sordu şampiyon Demek kadının ölmek üzere olan bir bebeği yok ha Hayır yok diyen yetkiliye şampiyon derin bir iç çekerek şu karşılığı verdi Biliyor musun bir haftadır duyduğum en güzel haber bu Değerli dinleyiciler Yine Üstadımızın güzel gören güzel düşünür Güzel düşünen hayatından lezzet alır Ölçüsünde Bu öyküye bakmak istiyorum Meselelere güzel bakmak Hadiselerin içerisinden güzellikleri görmek Hep güzellikleri ifade etmek İnanın şu günümüzde öyle ihtiyaç haline gelmiş bir hadise ki bu noktadan ne olursunuz hangi camiada hangi grupta hangi görüşte olursanız olun insanların yapmış olduğu hizmetlerde insanlık adına Ülke adına, millet adına Dünyada yaşayan canlılar adına Yapılan hizmetlere Ve o hizmeti yapan insanların Hal ve hareketlerinde Hep güzel Hususları Güzel olayları Güzel işleri görmeye bakalım Hani Yarısı su dolu olan bir bardağa Demiştik ya Yarısı dolu diyen de doğruyu söylemiş olur Yarısı boş diyen de doğruyu söylemiş olur Ama Biz hep dolu yanını görelim Buna çok ihtiyacımız olduğunu Zannediyorum değerli dinleyiciler Ve Şu bir iddia mı olur Müminler, Müslümanlar Allah'a inanın, Efendimiz aleyhissalatü vesselama Ümmet olan insanlar Yapmayanları tenzih ediyorum Başkalarının kritiğini Tenkidini, eksiğini Kusurunu görüp araştırıp Söyleyen insanlar Bu süreci, bu zamanı Allah'a anlatma istikametinde Kullansalar Zannediyorum çok insanların Kalbine girilmiş olur Çünkü Gıybet olunca Bereket kesiliyor. İşin içine gıybet girince. Allah. O camiaya. O cemaata. O gruba. O topluluğa. Bereketini rahmetini indirmiyor. Bu noktadan. Bakışımızın rengini değiştirelim inşallah. Ve. Bu münasebetle. Bir hususu daha arz edeyim sizlere. Gerek. Gerek. Nikahlarda, düğünlerde, iş yeri açılışlarında, cenazelerde şu veya bu şekilde çiçek, çelenk gönderilme meselesini gündeme getirmiştim. Çok duyarlı insanımız var bu konuda ve baktım ki insanlarımızın çoğu bu dertten muzdarip ama herkeste şöyle bir düşünce var. Efendim bu iş hallolmaz. Ve ben şu programdan bizi dinleyenlere ve bizi dinleyenlerin de ulaşabilecekleri bütün noktalara sesleniyorum. Allah insana akıl vermiş. Bu akılla biz her türlü hadiseleri değerlendirebilir, iyiyi güzeli bulabiliriz. O zaman insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Şu şehirde sivil toplum örgütleri, vakıflar, dernekler, iş adamları dernekleri, ticaret odası, sanayi odası, şu veya bu şekildeki bütün sivil toplum örgütlerinin temsilcileri bir araya gelseler, şehrimizin valisinden orman yapılmak üzere, ağaç dikilmek üzere bir Bölge bir arazi bir yer isteseler Talep etseler Zannediyorum Yetkililer bu talebi Karşılıksız bırakmayacak Ve sonrasında Bir nikah için Çiçek veya çelenk gönderenler Çiçekçiye Şu çift adına Falan ormanla bir ağaç dikin Benim adıma Veya bu çift adına deseler Öyle enteresan bir manzara çıkacak ki değerli dinleyiciler. Düşünün ki bir genç kardeşimizle bir hanım kardeşimiz evlendi. Sırada işte farz muhalki muhal ki elli tane altmış tane çiçek veya çelenk gitti. Bu elli altmış ağaç demek. Çiçekçilerimiz o ormanlık bölgeye ağaç diksinler o çift adına. Ve bir on sene on beş sene geçtiği zaman... Düşünebiliyor musunuz? O ailenin 15-20 ağacı olacak o ormanlıkta. Ve zannediyorum Gaziantep'imizin, şehrimizin etrafında ciddi bir ormanlık olur. Bunu iş adamları dernekleri, sivil toplum örgütleri, valimiz, emniyet müdürümüz, şehrimizin yetkilileri, ileri gelenleri bir araya gelerek, müftü efendilerimiz, alimlerimiz bu meselenin üzerine gidebilirler zannediyorum. Bu iş çözülür Allah'ın izniyle. Bir iş yeri açılışı. Bir bakıyorsunuz ki 100-150'ye yakın çelenk çiçek gönderilmiş. Bunun yerine o iş yeri adına, o kurum adına o bölgede ağaç dikilse 100 tane kötü mü olur değerli dinleyenler? ve üzerine de küçük küçük böyle yazılır bu ağaçlar şu çift adına şu kurum adına dikilmiştir diye ve sonrasında hafta sonları 15 günde bir ayda bir bu insanlar kendi ağaçlarını sulamaya giderler ziyaret ederler çok değişik bir hadise olur ama dedim ya bu meseleyi önemli görme düşünün ki 10 yıl 20 yıl önce böyle bir hadise düşünülmüş tasarlanmış olsaydı şimdi koskoca bir ormanlık olur muydu olmaz mıydı Allah aşkına O zaman vakit fevdetmeden sivil toplum örgütlerinde şu veya bu yerlerde üye olan orada sözü geçen hatır sayılan insanlar bu işe vira bismillah demeli Çünkü bir hayra başlayan O hayır devam ederse O hayrın devam ettiği sürü içerisinde Sebep olduğundan dolayı sonrasındaki gelecek hayırlar Onun defterine de yazılır Evet Geldik Sohbet bölümüne Bugün Epey bir zamandan süreçten beri Üstadımızla ilgili bahsettiğimiz mevzuların sonuna geleceğiz, sonuna geldik. Burada bugün bu şekildeki sohbeti bitirmek istiyorum değerli dinleyiciler, üstadımızla ilgili. Zannediyorum şimdiye kadar ki hususlardan kendi adımıza, hizmet hayatımız adına ölçülerimizi çıkardık zannediyorum. Dava adamı konuşmasından çok duruşuyla, temsiliyle samimiyetini gösterebilir, dersini verebilirdi. İnsanların hali sözünden baskın konuşur, onun içindir ki kim ne derse desin, dediğinden çok ne olduğu konuşurdu. Tertemiz, dupduru niyetlerle onu görüyor gibi yaşamak, bin sözden daha güçlü bir irşat dersiydi. O hep böyle oldu, böyle yaşamaya çalıştı. Zira Rabbi onu asrın örnek alacağı bir model olarak yaratmıştı. O adeta bir ısmarlama insandı, bir numuneydi. Hayatın keşme keşe döndüğü, herkesin sağa sola niçinsiz ve nedensiz koşustuğu, akılların çöplük gibi atık fikirlerle karıştığı, dillerin abes sözlerle gevezeleştiği, Kimsenin aklını ve vicdanını durultamadığı hangi merhalede neyin doğru olduğunu bilemediği bir dönemde Muhakkak ki öyle bir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem talebesine Herkes kendi hayatına ondan dersler çıkarsın ve öyle yapsın diye çekirdek hayata ihtiyaç vardı. Zira halk için bir meselenin hücceti büyüklerin Ulemanın o mevzu hayatında nasıl yaşadığı, o durumda ne yaptığıydı. Kendisi benim hizmetim ve sergüzeşti hayatım bir nevi çekirdek hükmüne geçmiş. İnayeti ilahiye ile bu zamanda ehemmiyetli bir hizmeti imaniyeye mebde olmak için Kur'an'dan gelen ve meyvedar bir şecere-i olan nur risalelerini ihsan etmiş diyordu. O bir güzel örnekti. Akıllı adamın vazifesi... ...güzeli örnek almak... ...ona benzemeye çalışarak güzelleşmekti. İnsanlar... ...onu taklit ederek suniliğe düşmemeli... ...fakat ondan dersini alarak... ...kendi hayatlarını... ...karakter ve kabiliyetlerini yaşamalıydılar. Allah... ...herkesi güzel yaratmıştı. İnsanın vazifesi... ...başkası olmak değil... ...kendisini kirlerden arındırıp, kabiliyetlerini inkişaf ettirmekti. Bunu tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Allah herkesi güzel yaratmıştı. İnsanın vazifesi başkası olmak değil, kendisini kirlerden arındırıp, kabiliyetlerini inkişaf ettirmekti. Diğeri bir olmazın talep edilmesi olurdu. Van'dan alınıp, Karadeniz yolu ile sürgüne gönderildiğinde komutan onu Mustafa Ağralı isimli bir piyade erine emanet etmişti. Yol üzerindeki köyde geceyi aynı evde geçireceklerdi. Er herkesin hürmet ettiği bu zatı yalnız başına nasıl bekleyeceğini merak etmişti. Bir tek kişi ben nasıl bekleyebilirim? Aslında onu kimsenin beklemesine gerek de yoktu. O hep sulhun, emniyetin yanındaydı. Ne haliyle, ne sözleriyle muhalefet ediyor. Tam bir teslimiyet ve tevekkülle, ibadetleriyle meşgul oluyordu. Bu komutan için sadece bir formaliteydi. Usulen sen gideceksin oraya, bir şey olmaz. O zat kundaktaki çocuk gibi masumdur. İşte tebliğ ve irşah bu davaya baş koyduğunu söyleyen, ve bunun için yola çıkanlar çevrelerine bu güveni telkin ettikleri gün o çekirdek hayattan derslerini ve yüce hakikatlerden nasiplerini almışlar demektir. Yoksa kimse insanın diline bakarak kimseye böyle bir duruluğu çocuk saffetini yakıştırmaz ve o denli itimat etmez. Bir hakikat hayatla bütünleştiği ölçüde hakikattır. İslam bu yerlerin sahibinin muradı olduğu için hayatın hakikisi ve en güzeliydi. Onda doğrularla ters düşmeler, gerçeklerle ve ilimlerle zıtlıklar olmazdı, olamazdı. Zira birisi cisimleşmiş, diğeri kelamla ifade edilmiş kitaptı. İlim ve hayat, doğruyu bulmuşsa istikameti İslam'ı görecekti. Sofra kiminse size hangi şeylerin faydalı veya zararlı olduğunu bilen elbette oydu. Başka türlü anlayışlar insanın aldanması veya kendini aldatması olurdu. Ceylan çalışkan ağabeyi askere uğurlarken ona yaptığı son nasihat sen Risale-i Nur'un esaslarını hareketlerinle yaşa olmuştu. Elhak Nur ağabeyimiz bir hakkın yaşamış, ve güzel numune teşkil etmişti ki Nurlar üstadın etrafındaki o eller aracılığı ile Bütün dünyaya ulaştı Önemli olan hakikati hareketlerinle yaşamaktı Üstadımız hep yaşantının üzerinde durmuş Neşri hak için enbiaya ittiba etmekle mükellefiz buyurarak Meselenin ciddiyetini göstermişti Evet dini anlatanlar Allah'ı insanlara tanıtanlar peygamberlerdi. Böyle şerefli bir vazife ile vazifedar olduğunu bilen her mümin, onu peygamberlerin yaptığı gibi yapmalı, onların hayat tarzlarını örnek almalıydı. İbadetse ibadet, gözü tokluksa gözü tokluk, kahramanlıksa kahramanlık. Ve eğer biz ahlak-ı ve hakaiki imaniyenin kemalatını efalimizle ishar etsek, Sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet'e girecekler. Belki küreyi arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dehalet edecekler demişti. Bu hem bir ders hem bir müjdeydi. Demek Müslümanlar İslam'ın güzelliklerini yaşantıları ile gösterseler, Akın akın İslamiyet'e dehaletler olacak Değil devletler Kıtalar bile hidayete erecekti Demek bir gün olacaktı Öyle olması da mukadderdi zaten Zira tek doğruda Hasta insanlığın reçetesi de oydu Başını taştan taşa vurur gibi Avare avare dolaşan Oksijenini yitirmiş gibi Çaresizlik içinde kıvranan insanlık Yeniden iman diyecek ve Rab'lerinin rahmet kapısını çalacaktı. İnsan ikrama mazhar kılındığı ve güzeli aradığı için bu olacaktı. Yeter ki bu yüce dava içinden ihanete uğramasın. Yaşamayanlar onun güzelliklerine gölge düşürmesin. İnsanlar daha o hidayet kaynağını tanımadan ve dinlemeden... Bir kısım kendini bilmezlerin Davranışlarından ötürü Dinden soğumasın Yaşamak vazife Yaşamamak büyük bir darbeydi Bayram Yüksel ağabey Kore savaşına iştirak etmiş Üstadımız onunla Japon Genelkurmay Başkanına Nurları göndermişti Bayram ağabeyin Bulunduğu birlikteki iki tabur Komutanı istirahat edilen Yerlerde çadırdan bir Cami yaptırıyorlardı Namazlar cemaatle kılınıyor. Bayram ağabey mezinlik yapıyordu. Onu müezzinlik yaparken gören Koreli masum çocuklar taklit eder, sağa sola döner ezanı okumaya çalışırlardı. Ağabeyimiz bu hatırasını üstadımıza anlattığında şu cevabı almıştı. Bu zamanda lisani hal, lisani kal'den daha tesirli. Bak Kore'de İslami faaliyetler başladı demişti. Abimizin anlattığına göre İslam'ı kabul eden birçok insan olmuştu. Daha o günden oralara da iman hizmetinin tohumları atılmış, manevi yollar açılmıştı. Evet hal dilinin sözden çok öte tesiri vardı. Bediüzzaman Hazretlerini İstanbul'da ziyaret eden Galip Girgin onu şöyle tanıyordu. O, İnandığı gibi yazan ve yaşayan bir insandı. Söyledikleri ile yaşayışı arasında en ufak bir tezat yoktu. Asrımızın aydınlarında çok görülen rüya, müdahene, gerçek dışı, şahsi ikbal ve menfaati için söz ve hareket onda yoktu. İndinde hakkın hatırı yüksekti ve hiçbir hatıra feda edilemezdi. Bu onu tanıyan herkesin ortak kanaatiydi. Ve aslında herkes söylediğini yaşar diye tarif edilecek kadar düz olmaya hedeflemeliydi. Belki felaket asrının insanların en büyük hatası ve handikapı da buydu. Halin dili yalanlaması. Gecelerini ibadetle geçiriyor, namazlarını huşu ile kılıyor, okuyor, yazıyor, boş durmuyor. Talebeleri tarzını devam ettirsin diye onlara haliyle ders veriyordu. Kendisine yazdırılan nurlarla nurları belki de herkesten çok kendisi okumuş istifade etmişti. Talebeleri o halini unutmamış, numune olsun diye hep anlatmışlardı. Bayram ağabeyin ifadelerine göre üstadımız bazen hizmetini gören yakın talebelerine, Bugün kaç sayfa okudunuz diye sorardı. Kimileri 3, kimileri 5 derdi. O ben 200 sayfa okudum. Hem benim kalemim yok, çok ağır yazıyorum. Hem de sizin gibi gazete gibi okuyup geçmiyorum. Ben manasını da anlayarak okuyorum. Hem de bakın ne kadar tahsis ettim diyerek kendi çalışmalarını anlatırdı. Adeta onların ufuklarını açıyordu. Risaleleri açarken sayfaları hiç incitmeden, elini ağzıyla ıslatmadan çok itinayla açardı. Elhamdülillah ben bugün bu kadar okudum, çok istifade ettim, bugün imanım çok inkişaf etti der, okuduğu bir risaleyi hayretle talebelerine gösterir, Fesubhanallah bu eseri hiç görmemiş gibi istifade ettim diyerek bakışını anlatırdı. Ona göre nurlar tecdid-i imana vesile oluyordu. Nasıl mübarek günlerde camilerde tecdid-i iman ederler, biz de Risale-i Nur'u okumakla tecdid-i iman ediyoruz derdi. Nurlardaki ilahi ihsana dikkat çeker, onu doğrudan doğruya hakkın rahmet eline verir, ben demeden, biz bile demeden hep o diyerek sahibini gösterirdi. ''Kardeşlerim, bakın ben bu kadar okudum, hiç yanlış bulamadım. Risale-i Nur'un tehlifinde inayeti ilahiye ve hıfsı Rabbani bize yardım ettiler. Bizim bu ne hünerimiz ne de kabiliyetimiz. Bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve kereminden biz acizlere bir lütfu ihsanıdır.'' diyordu. Üstadımız, 1953'ten sonraki hayatını, Üçüncü sait dönemi diye anlatırdı Kendi hayat tarzını Başkalarına ders versinler diye O tarihten sonra yanına Talebelerini almış Aynı evi paylaşmıştı Yine Bayram ağabeyin anlattığına göre 1945'te Isparta'da Üstad hazretleri Arapça Mesnevi Nuriye'den Derse başlamıştı Bu derse merhum Tahiri ağabey Merhum Zübeyir abey, Merhum Ceylan ağabey ve kendisi katılıyor zaman zaman da Sungur ağabeyi iştirak ediyordu. Sungur ağabeyi daha çok Ankara'daki hizmetler için gönderirdi. Devamını ağabeyimizin kendi ifadelerinden dinleyelim. Üstadımız sabah namazından sonra derse başlıyordu. Ders 5-6 saat devam ediyordu. Adeta 17 yaşındaki bir genç gibi çok hareketliydi. Bizler Arapçayı bilmiyorduk ama... Üstadımız yine derse muntazaman devam ediyordu. Ceylan ağabey çok güzel anlıyordu. Tam öğle ezanı okununcaya kadar ders devam ederdi. Yorgunluktan uykumuz gelirdi. Üstadımızın baş ucundaki saate bakardık. Üstadımız saati ters çevirirdi. Aklımızın, kalbimizin, ruhumuzun ve bütün latifelerimizin derse verilmesini temin ederdi. Zübeyir ağabey, ...vücuduna iğne batırarak dersleri takip ederdi. Üstad bir gün... ...evlatlarım bu ders yalnız bize değil... ...bütün kainatı alakadar eden bir derstir. Bu dersi... ...Mele'ye âlânın sakinleri de dinliyorlar. Bu ders çok mühimdir dedi. Hakikaten bizlere de acayip bir hal oldu. Dersler sadece akla değil kalbe... ...bütün manevi latifelere baktığı için ısrarla devam ediyor... O meyvedar bahçeden herkesin istifade edeceğini biliyordu. Vaka ağabeylerimiz ders Arapça'da olsa her nasılsa anlar olmuşlardı. Demek anlamıyorum diyen insanlar dışarıda durmalarından nur halelerinde bulunmaları binlerce kat daha hayırlıydı. Hal insanının duruşu, davranışları, Hedefinin ilahi rıza'ya ermek olduğunu gösterir, Rabbinin hoşnut olacağı şey ne ise, o onu arar. Ahmet Gümüş anlatıyor. Her gidişimizde bize ihlas risalelerini adeta özetlerdi. Her işin Allah rızası için olmasını ve o gaye ile hareket edilmesini anlatırdı. Yine sözden ziyade hal ve hareketin daha tesirli olacağını anlatırdı. Sabah derslerinden sonra. Kura çektirerek ders baklavası ikram eder Kura kendisine çıkan önce alır Kendisi de talebeler gibi kuraya dahil olur Böylelikle kendisinin de Risale-i Nur'un talebesi olduğunu ifade etmek isterdi Bu kadar duru Bu kadar hazm-ı nefs içerisinde insanlardan bir insandı Genç bir insanın çevikliği ile hareket ederdi Onda haşa uyuşukluk Miskinlik, tembellik kokan hiçbir hal yoktu. En dik yamaçlara talebelerinden önce tırmanır, çok defa onun çıktığı yere talebeleri çıkamazdı. Üstadımız bir gün talebeleriyle birlikte, Emir Dağı yakınlarındaki yüksek bir tepeye çıkmıştı. O gün yanlarında, Doktor Tahir Barçın da vardı ve hadiseyi şöyle anlatıyordu. Tepeye gittiğimizde, Kendileri yüksek ve dik bir yamaca oturmuşlardı Biz ise kayıyorduk Tam oturamıyorduk Bizim bu halimize tebessüm ediyordu Öyle tesirli bir hal insanıydı ki Onun bu ufkunu yakın talebelerindeki akislerde de görmek mümkündü İnsanlar nezahatinin büyüsüne kapılmış Saffetini, beklentisizliğini, takvasını örnek almıştı Manevi evladı Ceylan Çalışkan ağabey 1963 Ağustosunda Bakırköy istikametine giden bir minibüste Trafik kazası geçirerek Üstadına kavuşmuş Nüfus cüzdanının arasından şu vesika çıkmıştı Ceylan benim vekilimdir Nura ait işleri benim hesabıma yapar Yerde yürüyen bir melek saffetindeki ağabeyimizin Elindeki bu vesikadan Vefatına kadar kimsenin haberi olmamıştı Kendisine itibar artsın Nefsi bundan pay çıkarsın istemiyordu O öyle Onun için de talebeleri böyleydi Bu kadar riyasız Bu kadar samimi olmak Ancak tam iman etmiş bir yüreğin Ve onun eleğinden geçen Arınmış ruhların özelliğidir Herkese yakışan ve lazım olan bir özellik de budur değerli dinleyiciler. Asılsız bahanelerle paye arayan sahte kahramanlara ne güzel bir hal dersidir. Duysa nefsimiz, duysa nefsimiz, ders alsa nefsimiz, ders dinlese nefsimiz. Evet, bir hususun da bu şekilde sonuna geldik değerli dinleyiciler. Ben bu vesileyle üstadımızın hayatından kısa kesitleri bir araya getirmiş ve bu mane itibariyle büyük ama cisim itibariyle küçük olan Secdede Bir Ömür kitabını derleyen Mehmet Akar Beyefendi'ye de buradan şükranlarımı arz ediyorum. Ve bunu da ifade ederken o büyük üstat kendisini mahkeme mahkeme, sürgün sürgün, zindan zindan, hapis hapis, gezdirenlere 80 küsür senelik dünya hayatında dünya zevkin amına bir şey tatmamış, ömrü memleket sinanlarında. Memleket hapishanelerinde geçmiş olmasına rağmen, Bana, Bütün bunları yapanlara, Eğer bilsem ki, iman dairesine girmiş, Cenab-ı Hak onlara hidayet lütfetmiş, Onlara da hakkımı helal ettim diyen, O şefkat abidesi, O insanı, Sizlere anlatırken, Senelerce sonra da olsa Kendisini görememiş ama Eserlerini Tanıyabildiği kadar tanımış Bir kıt mirinin Bu şekilde Bırakmış olduğu Eserlerini Ve kendi hayatından bölümü Arz etmesini Kendisi adına Acaba talebeliğe kabul eder mi? Acaba o büyük üstad bu kadarcık da olsa bir hususla bizi talebeliğine kabul eder mi? Ümit ve recasıyla bunları arz ettim. Hem günahkar hem mücrim ihlası yakalayamamış. Nefsin baskısından kurtulamamış. Riyadan sıyrılamamış. Benlikten sıyrılamamış bir İnsan olarak kapısında bu kadarcık bir hizmetle de olsa Acaba talebeliye kabul edilir miyim duygu ve düşünceyle bunu arz ettim İnşallah Cenab-ı Hak şefaatine mazhar eder İnşallah Cenab-ı Hak müellifi olduğu o eserleri Tam anlamıyla okumaya, anlamaya, anlatmaya, yaşamaya hem bu fakiri hem de bu fakiri bir insan zannederek dinleyenleri muvaffak eder inşallah. Cenab-ı Hak layıkı ve çi ile istifadiye bizleri sizleri masar eylesin. Bu duygu ve düşüncelerimizi de dua kabul buyursun Rabbimiz. Kısa bir aradan sonra inşallah aile ilmi hali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyiciler. güzel soyu en güzel soyu var bahçesi Karakava'nın meşesi Ulu Çınar'ın gölgesi oh, Gölgeler koyu bağırlarda Gölgeler koyu bağırlarda Çan Dağı'ndan sen ya la zikrar kadaşıldallar üstadamun tazır yollar o oh, oh, oh, gelecek de yuvarlada gelecek de yuvarlada göller Dinleyenler geldik aile ilmi hali bölümüne. Bugünkü aile ilmi hali bölümünde enteresan bir husus var. Boşanmayı önlemek için verdiği mücadele üzerine hakkında sure inen kadın kim? Bu kadın zihar olayının açıklığa kavuşması için Resulullah ile mücadele edip de hakkında sure getirilen kadındır. Cahiliye devrinde boşama manasına gelen ziharı, kefaretle çözüme bağlatan kadındır. İslamiyet gelmeden önceki günlerde, Araplarda hükmünü kesinlikle icra eden enteresan bir boşanma olayı vardı. Bu olayın cereyan şekli şöyleydi. Karısını boşamak isteyen bir erkek, Önce onu evlenmesi yasak olan bir yakınına benzetir, yakın akrabasından birine teşbih ederdi, karısını böyle yakın bir akrabaya benzetişi kâfi gelirdi ayrılmak için. Ben karımı şu yahut da şu yakın kadın akrabama benzettim, falana teşbih ettim, öyleyse artık bu kadın bana yasak oldu, aile bağım çözüldü der, böylece karısını Boşadığına inanırdı Gariptir ki Böyle bir benzetme ile boşanan kadınlar Başka erkekle de evlenemezlerdi Cahiliye adeti bunu gerektirmekteydi İslamiyet gelince birçok töreleri iptal etti Yerine doğrusunu Sağlamını yerleştirdi Ama Böyle benzetme yoluyla yapılan boşanmaya Henüz bir hüküm getirmemişti Zaten Kur'an'ın bütün ayetleri de nazil olup ahkam sona ermiş değildi. Bu sıralarda Asab'tan Evs bir gün karısına bir meseleden dolayı kızdı. Kızgınlığı onu öylesine sardı ki birden ayağa fırlayacak derecede gazaplandırdı. Cahiliye adeti üzere söyleyeceği sözü de söyleyi verdi. Artık sen bana anam gibisin, bacım gibisin. Yani ailesini Nikahı ebedi haram olan bir yakınına benzetmiş oldu boşanmış saydı. Ne var ki bu öfke az sonra geçip de yaptığının neticesini düşününce işin fecaatı dikkatini çekti başladı teessür ve üzüntü duymaya. Durumun farkına varan karısı havli ise ondan daha derin üzüntüye kapıldı. Çoluk çocuğumuzu da düşünmedin diyerek feryada başladı. Evin içi ana baba günü gibi... Olduğu sırada çare arayan evs karısına git Resulullah'a durumunu anlat. Bir çare sor. Bana kalırsa bu iş burada bitmiş. Sen artık benden boş olmuşsundur." dedi. Telaş ve teessür içinde Resulullah'ın huzuruna çıkan Havle, "Ya Resulallah, çoluk çocuk mahvolduk. Aile ocağımız yıkılmak üzere. Sen bir çare bul, bir yol göster." diye yalvarmaya başladı. Resul Ekrem ise Kendiliğinden bir çare bulamaz, bir hükmü değiştirmezdi. O ne söylerse haktan gelen bir emir ve işaret üzerine söylerdi. Halbuki o ana gelinceye kadar cahiliye adeti üzerine yapılan bu türlü boşanmaya ait bir ilahi hüküm gelmemiş, Rabbani bir irşada muhatap olmamıştı. Kadın bunları hesaba katmıyor, yuvamın yıkılmasını, Çoluk çocuğumun perişan olmasını önle ya Resulallah diye durmadan feryat ediyordu. Havlenin bu yalvarması bir rica ve istirham havasını aşmış bir mücadele durumuna girmişti. Adeta ya benim durumumu kolaylaştırıcı bir hüküm bildirirsiniz yahut da ben buradan ayrılmam mücadeleme devam ederim der gibi bir ısrar arz ediyordu. Aslında havle validemizin bu ifadesi o dönemin cahiliye adetine töresine göre ona karşı bir mücadeleydi Kadına Allah'a yalvar durumu kolaylaştırıcı bir ayet göndersin ilahi hüküm indirsin dediler Kadın orada ellerini açtı öylesine gönülden ve kalpten dua etti ki sanki ciğeri görünüyor kalbi deliniyordu Çoluk çocuğunun ortada kalacağı endişesi onu kendinden geçer hale getirmişti. Çok sürmedi mücadele suresinin ilk ayetleri nazil olmaya başladı. Surede önce kadının yaptığı mücadeleyi Allah'ın bildiği haber veriliyor. Sonra da cahiliye adeti üzere yapılan benzetme yoluyla boşamaya zhar adetine yeni hüküm getiriliyordu. Buna göre cahiliye adeti üzere yapılan benzetme yoluyla boşanma, boşanma olmaktan çıkarılmış böyle bir teşbihle karısını nikaha yasak bir yakınına benzeten adama 60 gün arka arkaya oruç tutma cezası yükletilmişti. Ayetin izahından anlaşıldığına göre şu mealde bir hüküm nazara veriliyordu. İnsan karısı cinsi hislerle yakınlık duyduğu bir yabancı kadındır. Anası, kızı, kız kardeşi, halası, teyzesi, kayınvalidesi gibi yakın akrabaları ise cinsi hislerle değil ulvi duygularla, hürmet ve saygı niyetleriyle muhatap olduğu yakın akrabalarıdır. Böylesine ulvi duygularla bağlı bulunduğu yakınlarına, cinsi hislerle bağlı bulunduğu karısını benzetmesi, karısıyla bunları aynı manaya yaklaşan bir teşbihle birleştirmesi, İslam'ın tasvip etmediği haram bir alışkanlıktır. Bununla beraber İslam böyle bir benzetmeyi boşama olarak görmez sadece bunu yapana arka arkaya 60 gün oruç tutma cezası vermek suretiyle yuvasını yıkılmaktan korur ailesini perişan kılmaktan muhafaza eder. Gelen ayetin hükmüne göre boş olmaktan kurtulup kocasının kefaret orucu borcunu öğrenen havle Sevinç gözyaşlarıyla koşarak kocasına gitti ve onu Resulullah'ın huzuruna gönderdi. Evs Resulullah'a gelince durumunu sordu. Nebi Zişan Efendimiz zihar yapmış olan Evs'e ara vermeden altmış gün oruç tutacaksın buyurdu. Evs halimi görüyorsun bu sıhhatle altmış gün ara vermeden kefaret orucu tutamam yaşlılığım buna imkan vermez dedi. Öyleyse 60 fakiri akşam sabah yemek vermek suretiyle doyuracaksın. Mali imkanımın buna müsaade etmeyeceğini siz de bilirsiniz. Ama bana bir miktar hurma yardımında bulunursanız bunu yapabilirim. resul Ekrem Efendimiz evse yardımda bulundu. O da Medine fakirlerinden 60 kişiye birer ölçek hurma vermek suretiyle sarf ettiği hatalı sözün cezasını vermiş... Kefaretini ödemiş oldu Böylece Cahiliye devrinde Karısını nikahı ebedi olarak Haram olan bir akrabasına benzetenin Boşama cezası kalkmış Sadece keffaret vermek Suretiyle kurtulma hükmü Gelmiş oldu Bundan sonra Müslümanlar Nikahlılarını böyle bir teşbihle Benzetme yoluna asla yaklaşmadılar Böyle bir hataya Düşenler de 60 gün Keffaret orucu tutmadıktan sonra karısının yanına yaklaşamaz oldular. Aradan zaman geçmiş. Aradan zaman geçti. Resulullah'tan sonra halife olan Ebu Bekir'in arkasından da Hazreti Ömer halife seçilmiş. Etrafıyla yolda gidiyordu. Bir ara yol kenarında ihtiyar bir kadının halifeyle konuşmak istediği anlaşıldı. Halife eğlendi. Kadınla uzun uzadıya sohbet etti. Onu bırakıp da yoluna devam etmedi. Halifenin Yaşlı bir kadınla bu kadar meşgul oluşu yanındakilerin rahatsızlığını mucip oldu. Sohbetten sonra yoluna devam eden halife şöyle söyledi. Birader nasıl olur da bu kadını dinlemezsin? Bunu Allah dinlediğini mücadele suresinde haber vermiş. Resulü dinlemiş. İsteğini yerine getirmiş. Bize ne oluyor ki biz dinlemeyelim? Bu kadın... Zihar olayının açıklığa kavuşması için Resulullah'la beraber mücadele edip de hakkında sure getirilen kadındır. Cahiliye devrinde boşama manasına gelen ziharı kefaretle çözüme bağlatan kadındır. İşte bundandır ki Müslümanlar cinsi hislerle yakınlık duydukları hanımlarını nikahı ebedi olarak haram olan akrabalarına benzetmezler. Böyle tehlikeli teşbihlerden, zararlı sözlerden dikkatle çekinirler. Zira böyle bir teşbih hem haramdır hem de keffareti gerektirir. Keffareti vermeden hanıma yakınlık etmek caiz olmaz. Keffareti gerektiren benzetme açıkça söylenen sözlerle meydana gelir. Zihin ve hayalden geçen benzetmelerle keffaret icap ettiren haramlık, Söz Konusu Olmaz Demiş Aile ilmi Halinde Değerli Dinleyiciler Evet Bir Aile ilmi Halinin De Sonuna Gelmiş Bulunuyoruz Cenab-ı Hak Yüzünüzden Tebessümü Gönlünüzden Sevgi Ve Muhabbeti Eksik Etmesin inşallah. Ve Rabbim Dudaklarınızdan Dualarınızın Eksik Olmamasını Ve O Dualarınızın katında kabul ettiği duaların arasına dahil edilmesini nasip eylesin Rabbim korktuklarınıza düçar eylemesin umduklarınızdan da mahrum eylemesin Cenab-ı Hak sizleri ailenizi ülkemizi milletimizi devletimizi ve alemi İslam'ı iki cihanda mutlu huzurlu ve İnşallah şu içinde bulunduğu maddi ve manevi sıkıntılardan, mezelletten, çıkmazlardan kurtarsın dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Yine her zaman olduğu gibi bir dua ve sonrasında bir şiirle hepinize hayırlı günler diliyor. Bir sonraki sohbet programında buluşmak üzere hepinize hoşçakalın diyorum efendim. şeyden daha yakın ve hiçbir şey kendisinden uzak kalıp gizlenemeyen ve en açıp yakarışa geçenlerin dualarına mutlaka icabet buyuran alemlerin Rabbi Allah'a onun ilmi ad edince hamdü sena ediyor insanlığın medarı iftiharı Peygamber Efendimiz Hazreti Ahmed-i Mahmudu Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme Onun pırıl pırıl ailesine, yıldızlar kadar ulvi arkadaşlarına binlerce salatü selam gönderiyor. Gönlümüzü ellerimizin arasına alıp rahmeti sonsuz Rabbimize yalvarıyoruz. Ey Rabbimiz! Ey biricik koruyucumuz Bizi her zaman koruyup kollamanı ve siyanet etmeni dileniyoruz. Sen bütün mahlukatını lütuflarınla sevindiren, özellikle de iyilik duygusuna kilitlenmiş kullarını gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insan tasavvurunu aşan hususi iltifat ve hususi payelerle şereflendiren sonsuz lütuf sahibisin. Ey sevdiği kullarını hiç yalnız bırakmayan Mevlamız! Sen bizim için lütufkar namına layık yegane zatsın. Biz muhtaç kullarını riayet ve inayetinle, insi ve cinni şeytanların asla ulaşamayacağı siyanet kalene al. Etrafımızı muhafaza surlarınla kuşat, düşmanlıkla oturup kalkan, Kötü niyetli kimselerin şerlerinden bizi muhafaza buyur. Ey koruyup gözetenlerin en güzeli Rabbimiz. Ey celal ve ikram sahibi. Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme aile fertlerine ve bütün ashabına salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz. Kabul buyur Rabbimiz. Ve olur Pırıltı dolu bir lur Çığlık içinde faufur Bir renk bize öteden Ve bir ses o besteden Nur bize Allah'ın nur Büyük divan ve huzur Bekliyor mezarı sur Sonsuzluk, ölümsüzlük, bitmez, tükenmez düzlük, nur bize Allah'ın nur. Güneşi tuttu çamur, elmas mahcup, zift mağrur. Yakın kandili yakın, ne donanma ne yangın. Nur bize Allah'ım nur, sen ol dersin ve olursun.